Ee, o zamandan bu zamana bir sürü güzel proje yapıyor ve yapmaya da devam ediyor Biz bugün Yaşama Dair Vakfı'nın yaptıklarını, yapmak istediklerini ve ilerleyen dönemde neler yapacağını vakıf kurucularından Mehmet Ali Çalışkan'la konuşacağız Hoş geldiniz Hoş kadınıza. bulduk, teşekkürler Önce Yaşama Dair Vakfı'ndan biraz bahsedelim istiyorum Neler yapar Yaşama Dair Vakfı? Biz aslında Türkiye'de e, sivil toplum dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının e, etkisini anlamayı, analiz etmeyi ve onu arttıracak araçlar üretmeyi e, planlayan bir vakıf olarak e, kurduk vakıfı. Bundan yaklaşık 15 sene önce. E, dolayısıyla bu anlamı analiz etme meselesi açısından bakarsak bir dizi bilgi üretmeye çalıştık. Yani Türkiye'de sivil toplum dünyasının hem geneline dair hem de bazı tematik kümelenmelerine dair. ...bilgi üretmeye çalıştık. Bunun için araştırmalar yaptık. 80'nin üzerinde araştırma yaptık. Bunların önemli bir kısmı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili araştırmalardı doğrudan. Bir kısmı ise sivil toplum kuruluşlarının ilgilendiği konularla ilgiliydi. Çevre meselesi, toplumsal cinsiyet meselesi, gençlik meselesi gibi konularda araştırmalar yaptık. Ve bu alanların hepsinde aslında Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının etkisini anlamaya çalıştık. Hem yurttaşların kanaatlerini etkileme açısından etkisini... ...hem de kararları, siyasetin kararlarını, hükümetin kararlarını etkileme açısından performanslarını anlamaya çalıştığımız araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların sonuçlarıyla da aslında bir dizi araç geliştirmeye çalıştık. Yani Türkiye'de sivil toplum mu ve sivil toplum kuruluşlarını daha etkili kılabilecek araçlar geliştirmeye çalıştık. Aslında yaptığımız çok özetle böyle bir hı hı. miktar bilgi ürettik ve ürettiğimiz bilgiyi bir dizi uygulamaya çevirmeye çalıştık. Evet. Peki Türkiye'de sivil toplum algısı nasıl? Yani bu araştırmalar neticesinde bu çıktı elinizde oldu mu? Yani hem halkta yani hı hı. yaşayan insanlarda nasıl, hem de karar alma mekanizmalarında STK'ların yeri ne durumda? Evet, yani ikisine dair de araştırmalarımız oldu. Yani hem yurttaşların gözünde STK'ların itibarını ve etkisini anlamaya çalıştım, hem de kamu yöneticilerinin gözünde. İkisinin çok ortaklaştığı bir konu var aslında birkaç konu var ee, biz de bunu çok tartışmaya çalışıyoruz aslında e, yaptığımız çalışmalarda e, en çok öne çıkan mesele Türkiye'de hem yurttaşların hem kamu yöneticilerinin Türkiye sivil toplum dünyasını yeterince demokratik ve şeffaf bulmamalarıyla ilgili. Öyle mi? Evet yani hmm. bir yandan Türkiye demokrasisini derinleştirme çalışma iddiası var sivil toplum dünyasının ama öbür taraftan muhatapları tarafından yeterince demokratik bulunmayan bir özelliğe sahipler. Hmm. Çok enteresan evet. bir çıktsanız. Evet. Aynı şekilde sivil toplum dünyası meclisin hükümetin ya da ...yerel yönetimlerin kararlarını da etkileyen bir performansa sahip görünmüyorlar. iki kategorinin gözünde de görünmüyorlar. görünmüyorlar. Ama her iki grupta yani yurttaşlar da kamu yöneticileri de sivil toplum kuruluşlarını meşru ve önemli kuruluşlar olarak görüyorlar. Yani Hı. sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu fikri bu iki grupta da değerli, önemli ve Türkiye'nin sahip olması gereken bir alan olarak görülüyor. Ama Türkiye sivil toplum dünyasının performansı... Çok Hı. da etkili bulunmuyor. Yani aslında gerekli görülüyor ama Türkiye'de hakıyla yapılmadığı düşünülüyor. Evet. evet, evet. E, peki Yaşama Dair Vakfı kimlerden oluşuyor? Yani nasıl bir ekipsiniz? E, bizim yani kuruluş aşamasında aslında daha çok üniversiteden e, bir grup insan vardı. E, kurucular arasında daha akademi arka planı e, olan insanlar vardı. Ama o akademi arka planını zamanla... Daha sahada içeride yetişmiş insanlar e, hmm. almaya başladılar ve e, dolayısıyla böyle daha hibrit bir grup ortaya çıktı. Yani hem bilgi üretme tecrübesine ve arka planına sahip bir grup ile hem de sahada operasyon yapma, proje gerçekleştirme, uygulama tecrübesinin içte geçtiği hibrit bir kadro yapısına sahip hale geldi. Bu bizim kadrolarımız açısından böyle oldu ama öbür taraftan da bir yandan e, Türkiye'de bazı kendi alanında uzmanlaşmış, özelleşmiş... E, gruplarla, uzmanlarla, STK'larla yaptığımız işbirlikleriyle de bizde olmayan becerilerle dışarıda hı hı. buluşmaya ve onlarla birlikte işbirliği içerisinde aslında iş yapmaya başladık. Dolayısıyla Yaşama Dair vakfın aslında homojen bir gruptan oluştuğunu artık söyleyemem. Başlangıçta söyleyebilirdim ama şimdi daha heterojen, daha hem uzmanlıkları itibariyle hem konuları ele alma biçimleri itibariyle daha çeşitli bir topluluk tarafından yönetilen, yürütülen bir yapısı var. Bir de e, projeleriniz genelde, genelde araştırma. E, ağırlıklı yani evet. bazı çıktılarınız oluyor. Bu araştırma kısmında da bir sürü kurum ve kuruluştan muhtemelen yardım alıyorsunuz ya da işbirliği yapıyorsunuz değil mi? E, i̇şbirliği yapıyoruz ama şey söyleyebilirim. Bizim en kuvvetli kasımız araştırma tarafı. <gülüyor> e, dolayısıyla araştırmayı içeride kurgulayan, tasarlayan, e, sahada gerçekleştiren, analiz eden, raporlayan... Ondan politika önerileri geliştiren bir kadromuz var. Ekibimiz yani, var yani. Ekibimiz hı, çok var. sağlam yani bir, bir araştırma ekibimiz evet, var. Evet var. Yani en en sağlam olduğumuz taraf araştırma. Uygulama alanında o kadar hı. becerimiz olduğunu söyleyemem. Onu da bizim dışımızdaki e, şeylerin grupların insanların uzmanların işbirliğiyle kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, peki yeriniz nerede? Ee, ...insanlar size dahil olabiliyorlar mı mesela? Ee, ne kadar kapalı bir dernek? Mesela gönüllüleriniz olabiliyor mu? Üyeleriniz olabiliyor mu? Vakıf olarak size katılmak isteyen birileri olabiliyor mu? Biz aslında bu 15 senenin yaklaşık 10 senesini bir mutfak gibi geçirdik. Dolayısıyla hmm. bize katılmak, gönüllü olmak falan çok kolay değildi. Yani kapalı bir mutfak evet. gibiydik. Fakat son 5 senedir bu mutfak yavaş yavaş dışarıya doğru kendi ürünlerini açmaya... ...ve e, o ürünlere ilişkin bir katkı almaya açık hale gelmeye başladı... Özellikle bu bilgi üretme meselesinin ötesine geçip de ürettiğimiz bilgiyi daha sivil toplumun yansı etkisini artıracak araçlar geliştirme faslına geçtiğimizde yeni ürünler ortaya çıkarmaya başladık. Sivil sayfalar gibi bir sosyal hı hı. medya mecrası, bir haber mecrası üretmeye çalışıyoruz. Orada mesela o tür işlerde gönüllü katkısına açık hale geldik. Nitekim orayı daha özel bir yapı olarak kurguladık. Orayı yöneten... Daha genç ve yeni bir ekip var. Biz oraya katkı yapan, içerik üretme hmm. katkısı yapan ya da strateji geliştirme aşamasına katkı yapan uzmanlar gibi bir rol alıyoruz. Ama orayı daha farklı bir ekip yönetiyor ve hem gönüllü emeğine açık hale geliyorlar. Hem de bizim gibi uzmanlıkların ürettiği içerikleri yayınlayacak bir mecraya dönüştürüyorlar. Şimdi yakın zamanda işte bu meydan buluşması hmm. ile birlikte bunu daha fiziki alana da taşımaya başlayacağız. Dolayısıyla buralarda daha fazla gönüllü... İstihdamına ya da i̇htiyaç gönüllüye olacak. açık hale Peki, geleceğimiz uygulamamız olacak. Ihtiyaç olacak. Peki gönüllüler ya da size katılmak isteyenler size nasıl ulaşacaklar, nereden nasıl haberdar olacaklar? Bir web sayfanız, sosyal medya sayfalarınız var mı? Var, yani yaşama dair vakıfın pek çok şey yani her alanda şey var. Ya da Orkut.r bizim web sayfamız, onun dışında yaşama dair hem sosyal medyanın her yerinde var. Oraların hepsinden ulaşabilirler. Ama sivil sayfalarda yine bize hı. ulaşmanın önemli araçlarından biri. Yani Yaşama Dair Vakıf doğrudan her tür katılıma açık olmasa da sivil sayfalar gibi, meydan gibi, meydanda ork diye bir sitemiz var şu anda. Hı hı. Oralar, oralar gibi alanlar daha gönüllü katkısına açık alanlar olacak. Evet. Ee, şimdi kısa bir ara verelim istiyorum. Ardından tekrar beraberiz.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 Swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown and loose in a big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bongo King of bongo King of bongo Hear me when I come, baby King of bongo King of bongo Hear me when I come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 Bakın Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşama Dair Vakfı'nın kurucularından Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteyiz. Evet, Yaşama Dair Vakfı'nın yaptıklarından ve yapmaya niyetlendiklerinden bahsettik, ekibi de anlattık. Şimdi Yaşama Dair Vakfı'nın 20 Haziran'da Meydan Etkinliği diye bir etkinlik var. Evet. Ee, bu etkinlik yeni bir projenin başlangıcı mı yoksa var olan bir şeyin dönüşmüş hali mi nedir ne değildir onu bir konuşalım istiyorum. Nedir meydan? Bizim uzun süredir yaptığımız araştırmalardan çıkarttığımız bir sonuç var aslında ve o sonucu bir süredir hayata çeşitli uygulamalarla geçirmeye çalışıyoruz. Meydanda o süreç içerisinde ortaya çıkmış, daha önce başka bir uygulamanın içerisinde filizlenmiş, sonra da yavaş yavaş dönüşmüş bir hali diyebilirim. Aslında tespiti söyleyeyim, o çok bizi harekete geçiren şey o. O da şu, araştırmaların bize gösterdiği bu sivil toplum kuruluşlarının etkisizliği konusundaki en önemli... Arka plan bilgisi şuydu. Türkiye sivil toplum dünyası çok içine kapanmış bir görüntüye sahip. Yani hmm. iki düzeyde kapanma görüyoruz biz orada. Birincisi kimliğe kapanma. Yani etnik kimliğe, dini kimliğe, kültürel kimliğe kapanma hali görüyoruz. Alevi STK'lar, İslami STK'lar, seküler STK'lar gibi kimliğe kapananlar var. Ve bunlar sadece kimlik içindeki dünyayla konuşuyorlar. İkincisi temaya kapanma adını verdiğimiz, konuya kapanma diyebileceğimiz bir kategori var. Mesela çevre dünyası çevre dünyasına kapanıyor. Kadın dünyası kadın dünyasına kapanıyor. Çocuklar öyle, bisikletler öyle vesaire filan. Ve bunlar kendi kapandıkları dünyanın içinde birbirleriyle anlaşabilecekleri bir dil üretmiş, bir küçük komünite üretiyorlar. Ve birbirleriyle yani iki dünyanın birbiriyle konuşmadığı, bu dünyaların kendi içinde konuştuğu bir kapanma hali ortaya koyuyorlar. E, bu da sivil toplum dünyasını çok etkisiz kılıyor. Aslında toplamda kararları etkileme ve e, yurttaşların kanaatlerini etkileme konusunda zayıflatıyor. Bizim de e, gördüğümüz şeylerden bir tanesi şuydu bu Türkiye'nin siyasetinin polarizasyonu kutuplaşması da çok ilgili yani Türkiye siyaseti bir yandan kimlik odaklı bir yapılanma içerisinde sığ bir güç rekabeti üretiyor sivil toplum ise bu sığ güç rekabetini kimlik odaklı üretilmiş bu sığ güç rekabetini aşmaya dönük değil de onu tekrarlamaya dönük bir e, hayat aslında üretiyor kendi içerisinde. Biz de sivil toplumun bunu siyasetin ötesine geçip aşması gerektiğini, orayı bir müzakere alanına çevirmesi gerektiğini, farklılıkların birbirleriyle yeni bir konuşma, diyalog ve müzakere ortamı oluşturması gerektiğini düşünüyoruz bu araştırmalardan çıkan sonuçlara bakarak. Bunun için de bir karşılaşma pratiği üretmeye çalışıyoruz aslında. Yani sivil toplumun yasının hem kimlik hem tematik farklılıklarının belli konular etrafında, Buluşabilecekleri, karşılaşabilecekleri, birbirleriyle konuşabilecekleri zemin üretmeye çalışıyoruz. Bunun ilki bundan yaklaşık üç sene önce sivil konuşmalar adını verdiğimiz bir etkinlikti. O etkinlikte yine böyle farklılıkları işte Alevi, İslami, Kürt, Müslüman olmayan azınlıkların temsilcilerini falan gelip, ...kendilerini anlattıkları bir etkinlik tasarladık hı. ama orası esas olarak sahneden bir kimliğin kendini diğerlerine anlatmasıydı Gibi. gibiydi. Hı hı hı. Bu seferse o kendini anlatmanın ötesine geçip bir konu etrafında konuşma etkinliğine çevirmek istiyoruz. Hı. Ama bu konuşmanın konusunu da bunların gerilimlerini ortaya çıkartan konular olmasını değil de... ...üzerine konuşabilecekleri ortak konular olmasını öngörüyoruz. Meydan buluşmaları da bur buradan çıktı aslında. Çeşitli konuları ortaya koyalım... Ve bu konuları konunun uzmanları değil de sadece o konuyla ilgilenme potansiyeli olan diğer kimliklerin ya da temaların temsilcileri de uzmanlarıyla birlikte konuşabilsinler ve birbirleriyle de konuşabilsinler. Fikriyle ortaya çıktık Hı -hı. aslında Meydanda aslında böyle doğdu Çok güzel aslında yani bir sürü farklı bakış Bir sürü fikir belirtecek Ve orada çok sesli Hani çok da demokratik olan Böyle herkesin kendi evet. fikrini söyleyebildiği Bir etkinlik olacak Peki bu buluşmanın Konusu ne yani bu 20 Haziran'da Olacak Taksim'de olacak Meydan etkinliğinin konusu ne Bu ilk meydan etkinliği olacak Hı -hı. Bunun konusu da şehir olacak şehir. Aslında evet biz de bu şehir konusunu nasıl yapılandırırız ve farklılıkları içine nasıl katarız diye uzun süre düşündük. Önce tartışmamız mesela şehri daha teknik olarak ele alan, şehri planlamak, şehri tasarlamak, Hı -hı. işte şehri e, sürdürülebilir şehir, ekolojik şehir, işte e, kalkınmacı şehir gibi perspektiflerden yorumlamak gibi bir tartışmayla başladı. Ve orada ilk büyük gördüğümüz gerilim şöyle bir şeydi, daha... Ekolojik şehir sürdürülebilir şehir ya da kalkınma odaklı, ekonomi büyüme odaklı tasarlanabilecek şehirler arasında nasıl tartışıyorlar diye baktık. Bu bir boyut, bir katman oluşturdu ama sonra tartıştıkça şunu da fark ettik. Aslında Türkiye'de hem kimliklerin yani dini, kültürel, etnik kimliklerin hem de temaların, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsil ettiği temaların şehirle bir bağı var. Yani hı hı. bisikletliler de şehirden bir... Ee, bir şey istiyorlar. Hı hı. Yani şehrin kendilerince tasarımının gerçekleşmesini istiyorlar. Engelliler de onu istiyorlar. İşte Aleviler, Cem Evlerinin statüsünün tanınmasını istiyorlar. Kadın, Müslüman, feminist kadınlar camilerde kadınların e, alanının genişletilmesini istiyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi aslında kent meseleleri, şehir meseleleri. Ama biz genellikle sivil toplum dünyasına baktığımızda şehri bir perspektiften ve bir katmandan konuşuyoruz. Oysa buraya genişlettiğimizde bu tartışmanın katman katman çoğalabileceğini ve her bir katmanın farklı bir eşit yurttaşlık talebiyle şehre katılımını e, talep edebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla da kimliklerin bu konuyu, şehir konusunu birbirlerini birbirlerine benzetmeye çalışmak zorunda kalmadan, Kalmadı. birbirlerinin varoluşlarına müdahale etmeden, varoluşlarını ortadan kaldırmaya çalışmadan bir arada yaşamı nasıl mümkün kılacaklarını tartışabilecekleri bir Konu olarak görüyoruz. Hı hı. Onun için de meydan etkinliklerinin ilkini e, şehir olarak belirledik evet. ve bunu e, her kimliğin çevreci, ekolojist, Alevi, Kürt, İslami, e, işte bisikletli, LGBTİ her kimliğin üzerine konuşabileceği bir e, mesele olduğunu düşünüyoruz Onun için de şehir Şehirden herkesin olacak. beklentisi var çünkü Herkesin evet. şehre katmak istediği bir şey var Evet hem beklentisi ve katmak istediği bir şey Hem de herkesin bir şehir tahayyülü var evet, Yani evet. herkesin nasıl bir şehirde yaşamak istediğine dair bir fikri var evet. O fikri diğerleriyle konuşmadan da Bir şehri şehir tahayyülünü Hayata geçirmek çok mümkün değil Aslında bu biraz da şey Ütopik bir şey değil mi Yani herkes orada şehirle ilgili fikrini söyleyecek Ve o herkesin o söylediği şeyin gerçekleştiği bir şehir, ütopik bir tablo gibi geldi bana ama en azından yaklaşılabilir. Yani. Evet tabii en azından bizi bugünkü distopyadan kurtarabilir. <gülüyor> evet. Yani bugüne bir distopya gibi bakarsak oradaki ütopyanın bizi nereye taşıyacağını bulabiliriz. Ama bunu konuşmadan yapamayız. Tabii yani yapamayız. bildiğimiz bir şey varsa hı hı. yani bu olur mu olmaz mı nasıl olur bu ütopya yakınlaşılır mı varılır mı bilmiyorum. Evet. Ama her ne olacaksa bu konuşmadan olmaz. Evet, bir resim çıkacak ortaya bakalım. Peki bu meydan buluşmalarında e, konuşmacılar kim? Yani e, kimler dahil olabilecek? Konuşmacı ve dinleyiciler daha doğrusu. Mesela herkes gelip oraya katılabiliyor mu? E, konuşmacıları muhtemelen seçmişsinizdir. Bir program vardır ama evet. yani dinlemek için o platformda bulunmak için ne yapmak gerekiyor? Ee, aslında <gülüyor> şeyi söyleyebilirim. Yani bir konuşmacı diye bir şey olmayacak hmm. meydan buluşmalarında yani herkes konuşmacı olacak daha doğrusu dinleyici olmayacak <gülüyor> ha, buraya evet çağırdığımız ya da katılmak için bize başvurmuş ve buraya hani şeyde bir de şüphesiz bir kontenjanımız var ve herkes kabul edemiyoruz ama gelenlerin hepsinden katılım istiyoruz yani konuşmasını katılmasını istiyoruz dolayısıyla konuşanlar ve dinleyenler bilenler ve öğretenler ve öğrenenler gibi bir ayrım mı Ortaya koymadan daha yeni bir metodolojik yaklaşımla yeni yöntemlerle konuşmayı açacağımız ve sonra tartışmayı derinleştireceğimiz herkesin katılımcı olabileceği bir şey arıyoruz. Bu tam olarak da aslında bu temaya kapanmanın aşılması için önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum. Çünkü temaya kapanmanın önemli enstrümanlarından biri uzmanlaşan dil oluyor. Evet, yani bir, bir konuyu... Aşırı uzmanlıkla ele aldığınızda konunun uzmanlık dışı gruplarını onları ilgilendiriyor olsa bile aslında dışarıda bırakıyorsunuz. Çok haklısınız. Dolayısıyla burada yapmak istediğimiz şey e, açılış yapan 5 dakikalık maksimum 10 dakikalık bir ama betimleyici bir açılış. Pozisyon alan bir açılış değil de işte şehir tartışmalarını betimleyen, şehir tartışmalarında bu pozisyonlar bu pozisyonlar bu konular bu konular vardır diyen hı hı. ama herkesin de o konuyla olan bağını gösteren ve herkesi konuşmaya çağıran bir açılışla başlayıp Ondan sonra herkesin konuşmayı derinleştirmesini istiyoruz. Ee, şeyimiz bu olacak aslında yöntemimiz tüm, bu olacak. Tüm sivil toplum kuruluşlarını davet ettiniz öyleyse. Yani e, mutlaka onlardan temsilciler ya da ünlüler gelecek. Çok, evet yani demin saydığım pek çok farklı kategoriden STK'ların temsilcilerini davet ettik. İşte çevre dünyası, ekoloji dünyası, Alevi dünyası, İslami muhafazakar <gülüyor> dünya, işte Kürt temsilciler vesaire yani bütün bu kategorileri... E, ...dahil ettiğimiz ve bir şehir e, fikri, tahayyülü... ...ya da imkanları üzerine konuşacağımız bir etkinlik tasarlıyoruz. Evet, çok çok e, yani şeyi bile fikri bile çok heyecanlı... ...çünkü çok çeşitli bir yer, yani şey olacak orası. Peki bu meydan buluşmaları devam edecek. Bu ilk konu, evet. ilk e, buluşma... ...bundan sonra e, devam edecek ve biz bunları duyacağız... Bir amacı var mı? Yani bu çıktılar ne olacak? Ve siz bunları sonrasında elinize geçen bu çıktılarla bir şeyi dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Yani bunun bir hedefi var mı? Bir amacı var mı? Şöyle bir hedefi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye sivil toplum dünyasının bu kapanma halini bugünden yarına büyük bir açılmaya çevirip de bir anda demokratik bir müzakere ortamı yaratabileceğimizi düşünmüyoruz elbette. Hı hı. Bunun uzun zaman alacağının farkındayız. Bugün bizim yaptığımız şey bunu hani aşama aşama aşılacak bir e, kapanma olarak görecek olursak aslında bir ilk adımını kurmaya çalışıyoruz. Bir karşılaşma adımını kurmaya çalışıyoruz. Tanıştırma hali. Tanıma, <gülüyor> Hı -hı, tanış, tamam, tanışma, tanıştırma. tanımaya başlama. Tanımak da çünkü uzun ve derin bir mesele aslında. Yani birinin ötekini tanıması hakikaten bu şeylerde kolay değil. Buna buna başlamak ama finalde varmak istediğimiz yer ya da Bizim varabileceğimiz değil elbette bizim gücümüz kudretimiz buna yetmez ama bizim en azından bir tartışmayı bir konuyu açma olarak gördüğümüz şey eninde sonunda bir müzakere ortamına varmak yani Türkiye'de çok sayıda farklılık yaşıyor ve Türkiye siyaseti bu farklılıkları kutuplaştıran bir perspektifle ele alıyor ve kutuplaşmaya yatırım yapıyor sivil toplum dünyasını ise biraz bunun dışına çıkartmak ve kutuplaşmaya yatırım yapan değil de kutuplaşmaya aşmaya çalışan Demokratik müzakere ortamının sivil toplumda derinleştirilebildiği, geliştirilebildiği bir e, sivil toplum atmosferi yaratmaya katkıda bulunmak. Aslında yapmaya çalıştığımız şey esasen bu. Evet. Tekrar duyuralım mı e, bu e, buluşmaları ve Yaşama Dair Vakfı'nın yaptıklarını? .org ya da nokta.org mudur web sayfası? Ya da org.tr. Ya da Yaşama Dair Vakfı'nın web sayfası... Ya, ya da nokta .org .tr tüm projeleri ve e, bu meydan buluşmaları ile ilgili haberleri web sayfasından takip edebilirsiniz aynı zamanda sivil sayfalar, sayfalar .org'ta da e, tüm e, yapılanlardan haberdar olabilirsiniz. Evet Mehmet Ali Bey çok teşekkür ederim Programıma konuk olduğunuz için Zaman geçti ben ama meydan ederim, buluşması 20 için. Haziran'da Taksim'de olacak evet. Web sayfasından dediğimiz gibi e, Detaylı bilgiyi alabilirsiniz Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında Bugün Yaşama Dair Vakfı'nın Kurucularından Mehmet Ali Çalışkan'la Beraberdik hem Yaşama Dair Vakfı'nın Neler yaptığını hem de 20 Haziran'daki meydan etkinliğini konuştuk Detaylı bilgiyi Ya da.org.tr adresinde edinebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan masaya ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun.